Evet, Ateşin Düştüğü Yer sergisindeyiz, depodayız. Nazım Hikmet Cittik baş, bir kere daha bizlerle beraber hatırlayacaksınızdır belki. Onun sergisinde konuşurken galerinin onda. Şu anda içinde bulunduğumuz sergiden de bahsetmiştik. İnsan Hakları Vakti'nin 20. yılı vesilesiyle açılmış olan Ateşin Düştüğü Yer sergisi. Muazzam bir katılım var. Yüzün üstünde sanatçı buraya e, iş vermişler. Onlardan birinin önünde duruyoruz. Nazım esasında e, bize yardımcı olacak. Zira muazzam çeşitlilikte e, eserler görmek mümkün. Çeşitli medyalar, çeşitli malzemelerden ama benzer e, kavramları bir şekilde deşmeye çalışan işler, işlerin içinde biz boğulmuşken Nazım şu iyidir bu kötüdür. <gülüyor> bize. demeyecek abi merhaba Nazım <gülüyor> çok konuştum işte ama. Hayır, ee, birincisi iyi kötü diye ayırmamaya çalışacağım en azından kayıttayken. <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle e, o senin bahsettiğin kavramsal çerçeveyi e, bir söyleyeyim o zaman e, gezecek olanlar için de iyi bir rehber olur. Evet. E, serginin vesilesi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 20. yılı hı hı. ve e, İnsan Hakları Vakfı'nın 20. yılında e, odaklandığı sürmekte olan e, toplumsal travmayla baş etme projesi. Hı hı. Biz de bu serginin, 131 sanatçının katıldığı bu serginin e, 7 aydır süren e, hazırlık aşamasında 7 ay süren e, hazırlık aşamasında öncelikle bu e, projenin ve bu proje için hazırlanan metnin oluşturduğu kavramsal çerçeve etrafında hı hı. E, çalıştık. Şu tabii ki doğru e, insan hakları, insan hakları ihlalleri, işkence e, bu konulardan bahsettiğimiz zaman e, büyük bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Evet. E, devlet şiddeti, devletin çeşitli alanlarda gösterdiği şiddet ve bu şiddetin yanakları e, çok çeşitli alanlarda ifade buluyor. Evet. Toplumsal travma projesi, toplumsal travma kavramı da e, aslında bunu ifade ediyor. Bir e, kişiye odaklanarak değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir travmanın, e, ülkenin tüm coğrafyasına yayılmış bir travmanın, artık bireyden bireye de yayılan, ailenin de içine giren, e, insanlar arası ilişkileri de bulaşan, e, reddedildikçe büyüyen evet. e, bir Travmanın varlığından bahsediyoruz. O yüzden tabi bu sergi zaten e, işlerin seçimiyle oluşmuş bir sergi değil. Ama konu çeşitli değil. Oradan kaynaklanıyor. Evet. Yani travmalar değil, değil mi? Yani travmalardan, travmaların yani böyle kümülatif bir birliğinden bahsetmiyoruz ama genel bir travma yani, durumundan bahsediyoruz. Zincirleme e, yakın tarihimize baktığımızda geçirmiş olduğumuz mesela son yüzyıl diyelim son yüzyıl içerisinde geçirmiş evet. olduğumuz travmaları e, zincirleme etkisinin hala sürdüğüne vurgu yapan bir sergi. Hmm. Bunu son 100 yıl diye düşünürsek de hemen aklımıza bir şeyler geliyor. Son 50 yılda desek, son 30 yılda desek, Aynen. darbe sonrası da düşünsek. E, ya da bu, son bir sene. Son bir seneyi de düşünürsek yine aynı şekilde. E, ama işte bunların hepsi olumsuz, habis bir yaşama biçiminin, kültürünün oluşmasına sebep olmuş şeyler. Ee, bunun teşhisi ve tedavisi için bir atılım yapmak istiyor. Bir harekete geçmek istiyor. Ee, belki sanatçılar, insanlar. Ee, teşhisi ve tedavisi. Yani tıp diliyle konuşmaya devam ederek söylüyorum. Başımıza gelmiş olanları anlamak Bunların bizi kötücül kılmasına izin vermemek hı hı. ve ilişkilerimizde de bu kötücüllüğün yayılmasını engellemeye çalışmak. Evet. Belki bu. Evet, bu kötücüllüğün kaynaklandığı belki, nasıl söyleyeyim, semptomlara bir kere daha işaret etmek. Yani şu anda etrafıma bakıyor mesela şurada, işte Dünya Türk olsun, Dünya Ticaret Örgütü, Euro artı dolar eşittir gamalı harç e, şeylerinin. Spellerin üzerinin beyaz da boyandı. Yani bir takım simgeler de tekrar getiriliyor. Evet, yani Hale gerin işi bahsettiğin. Hı -hı. Hemen karşımızda Nalan Yırtmaç'ın işini görüyoruz. Evet. Ee, çok çarpıcı bir iş. Daha önce e, İmparatorluk hala çöküyor sergisinde Hı -hı. sergilenmiş bir iş. Ee, Türkiye'de bugüne kadar öldürülen gazeteciler, e, onların e, resimleri, imgeleri ve en son da boş bir tuval bekliyor. Evet. Ee, Hemen yanında Şaban Dayanan'ın fotoğrafları, iki fotoğrafın reprodüksiyonu, arada da hakan fotoğraflarda Cumartesi anneleri, 24 Nisan anma eylemi, çeşitli toplumsal protestolarda polis şiddetini gösteren fotoğraflar. Bunların bizim yaşadığımız hayatın parçası olduğunu gösteren bir şey Asıl cehennem gerçekten 80 sonrasıdır çünkü bütünüyle silmek istediler. Yani bizi bütünüyle teslim almak istediler. Onun içinde işte mesela sırayla önce havalandırmaya çıkartmazlar, onların istediği gibi giyinmediniz diye ertesi gün görüş yasağı gelir. Onların istediği gibi konuşmadınız diye ertesi gün kitap yasağı gelir. Ertesi gün kitaplarınızı ellerinizden alırlar, fotoğraflarınızı ellerinizden alırlar ve kalemleri, kağıtları elinizden alırlar. Bu gerçekten dayanılmaz bir şeydi. Yani bir kitabının olmaması, iki kaleminin olmaması, bu insanı bitiren bir şeydir. Ee, bir de tabii ben mesela Hüseyin'i göremez oldum. Ee, açlık krevinde e, nabzım kötüye gitti herhalde belli bir 20 günden sonra. İşte seni alıp götürürler şeye, revire. Orada doktor bana dedi ki, çünkü ben de eczacılık okumuştum ve aseton kokusu gelir vücut kendini yediği zaman. Alıyorsunuz aseton kokusunu değil mi dedi? Evet dedim. Ne olduğunu da biliyorsunuz. Evet. Öyleyse niçin ısrar ediyorsunuz dedi dedim ki ben oğlumu bir buçuk senedir görmüyorum ve hiç kitap okumuyorum yani öyle senin için bir yandan da epey Güneydoğu'da olup bitenlerin de ciddi bir ağırlık En azından bilmiyorum Belki de algıda seçiciliktir bu ama yani orada tam bir Hani nasıl söyleyeyim gizli saklı dönen ve mesela hani şey e, düşünüyorum. Şimdi demin yukarıda bir video izledik. Bir Fransız kanalının ya da galiba çeşitli Fransız de, kanalının devlet kanalının 80 darbe sonrası İstanbul ve civarında ve Türkiye'nin genelinde çektiği görüntülerden oluşan bir işti o yukarıdaki. Şu an şu an müellifini hatırlamamakla beraber. Barış Doğru Sözü. Evet Barış Doğru Sözü. Mesela orada kendi hemen izlenimi 86 yılı doğduğum yıl sonra 88 yılı kardeşim doğduğu yıl. Şimdi o yıllar benim için doğum yılı, çocukluk vesaire ama bir yandan inanılmaz korkunç şeyler yaşanıyor. Bakıyorum şu anda daha duyarlıyım o olan şeylere ama hani bir şekilde yıllar boyunca o kadar saklanmış ki ancak belli bir yetişkinlik ve zoru zoruna geliştirilmiş bir duyarlılıkla ancak varlığından haberdar oldum. Ya aynı, his, aynı his e, benim için de geçerli. Yani e, Ben darbe olduğunda 7 yaşındaydım. 1980'de. Darbe gününü öncesini ve sonrasını çok net hatırlıyorum. Biraz daha ailemin Hı -hı. E, duruşuyla ilgili olarak. E, ama çok küçük yaştan beri bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmeye istekli olmama rağmen yine de ulaşabildiğimiz bilgi sınırlıydı. Şimdi sergideki bir başka iş, e, onun da yanına gidelim. gidelim. Beksin, Beksin hazırladığı gazete. Evet. Orada e, 80 öncesi, sonrası 80 günü, 12 Eylül 1980 günü e, olmuş olaylardan derlenmiş bir gazete yapmışlar. Aynen. Ve e, daha sonra okuyunca ben gördüm ki e, Tüm gazetelerde çıkan haberlerden aslında olup biteni öğrenmek mümkün değil. E, o Fransız televizyonlarının çekimlerinde de çarpıcı olan e, sahnelerden biri uzaktan e, bir polis merkezinin kayıtları. Hı hı. Kaydı e, muhtemelen gizli de yapıyorlar ve içeriden arada bir çığlık seslerinin geldiğini ifade etmeleri. Tabi oralara o sırada ulaşmak işte sabah sekiz akşam altı. ...sokağa çıkma yasağı... Hı hı. ...sabah altı akşam sekiz... ...ben çok net hatırlıyorum... Hı. ...ama şimdi mesela okulda... ...öğrencilerime anlattığımda... ...çok da haklı olarak şöyle tepkiler veriyorlar... ...nasıl yani bakkala gidemiyor muydunuz... ...gibi... Evet. Ee, ...ama... ...bu bir hatırlama tecrübesidir... ...hatırladığını da anlatma... E, ...gerekliliğidir... Evet. Ee, ...bu serginin o yüzden... E, ...şu işi yaptığını düşünüyorum bu belleği, bu hafızayı sergiyi gezen herkese hı hı. aktardığını düşünüyor. Evet. Ee, sadece gençlere de değil. Bu konuyla ilgilenmemiş insanlar olabilir. Türkiye'ye dışarıdan gelmiş insanlar olabilir. Ee, burada belli olayları bilen mesela bu e öldürülen gazetecilerle ilgili bir hafızası olan ama yakılan köylerle ilgili aynen, hiçbir şey aynen. bilmeyen birisi olabilir ee, 80'leri iyi bilen birisi olabilir ama mesela şu mesela eski kuşakta İstanbul'da insanların a böyle şeyler hala oluyor mu Hı -hı. bunu kırmamız bunu nasıl devam ettiğini göstermemiz lazım ve Tekim bu serginin bir tarafı da e, belgesel tarafının güçlü olması Hı -hı. Vakfın yaptıklarıyla ilgili e, Birçok belgesel bilgi içeriği olması evet. gerek e, duvarlardaki yazılarla gerekse vakfın e, iki masasının olduğu yerde e, gelip vakfın senelik raporlarını buradan e, almak, incelemek de mümkün. Evet. E, hızla e, onlar dağıldı. Ben ondan çok memnun oldum. Açılış Hı. günü hiç kalmadı. E, bu, bu konularla ilgili ki ben bu serginin bir araya gelişinde de onu hissettim. Bu konuyla ilgili hem bir isyan, hem bir şey yapma isteği olduğunu gösteriyor. bunlar hepsi olumlu şeyler. Evet. Ee, bir durumu değiştirme, böyle şeylerin bir daha olmamasını sağlama isteği var. Ve nereden başlarsak iyidir. Evet. Evet. Birçok insanda da gerçekten Hı. ciddi bir heyecan yarattığını ben kendi etrafımda gözledim. Bir resmen böyle benim içinde bir ihtiyacı de Çok da gevezelik etmek istemiyorum. Belki sadece şunu söylemek son bir yorum olsun diye. Yani o kadar çok konuya değiniliyor ki o kadar çok şiddetin ve veçesi önümüzde ki bunlardan en azından birine bu ülkede yaşayan insanlar en azından birine temas etmişlerdir. Ve buraya geldiklerinde esasında onlara temas eden şiddetin diğer hangi şeylerle şiddet görünümleriyle diğer hangi katliamlarla esasında yan yana durdu ve akraba, oldu. akraba olduğuna dair de çok önemli bir böyle çarpıcı bir his uyandırıyor Hı -hı. Ee, burada keseyim ve istersen birkaç iş odaklı konuşalım tamam. daha önce de seninle yapmış olduğumuz gibi tamamdır yani işler arasında da e, tabii ki e, senin dediğin akrabalığı bir işten diğerine görmek de mümkün mesela evet. Nalan evet. Yırtmaç'ın e, yapıtı Rand Link'in portresiyle sona eriyor ee, sergide aynı zamanda Ümit Pıvancı'nın videosu e, şu anda görebiliyoruz ikisini aynı anda. Evet. Ee, tehdide uğradıktan sonra yaptığı açıklamalardan birinde e, kendisine nasıl gözdağı verildiğini e, anlattığı e, ayrıntılı bir e, video kaydı da var. Evet, evet. 19 Ocak kolektifinin ayrıca e, işleri var zaten evet. mesela ama Evet, bir, bu arada kaç kat, iki kat da sergi var, bir de yan binayı da unutmamak lazım. Yan binada da iki kat var, Tabii ki. yani toplamda dört mekan, biz tasarlarken de öyle düşündük, evet. e, toplamda dört mekan, bir de yani bence serginin en iyi mekanlarından biri oldu, iki bina arasındaki avlu. Evet. Çünkü orada da e, grafiti sanatçılarının e, ve dış mekanda iş yapmayı seçmiş sanatçıların yapıtları var. Ee, Volkan Aslan'ın ee, Aslan Kahrolsun İnsan Hakları adlı işi ee, 1994'te bir polis günü yürüyüşünde polislerin attığı slogandır. O. Evet. Ölüm orucuna yine ben de gönüllü olarak katıldım. 210 gün sürdüm. 210 günün sonunda işte e, ölüm me yakın olduğumuz süreç içinde devletin bir politik adım atmasıyla işte ölümleri cezainde istememesi bir taraftan da aileleri kendi cephesine çekmek istemesi diğer yönüyle de işte zorla müdahale koşullarında hastane masraflarından kaçınmak istemesi sonucunda 60-70'e yakın tahliyeler yaşandı feytipleri açıldı fetipleri sadece bir simge ee, işte e, insanların, e, muhalif olan bütün insanların başta işte devrimcilerin e, ve e, bunun dışında kalan bütün muhalif kesimlerin bir şekilde e, toplumdan e, onları insan yapan özelliklerinden kopartılarak işte e, küçük dar bir alana sıkıştırılması ve kendi dünyası içinde kendi kendini bitirip yok etmesine dönük bir e, sistem işletiyle Burada depoyu hatırlatmakta fayda var. Eski tütün deposu e, bilmeyenler için. İstanbul Modern'in e, yakınında olduğunu da söyleyelim Tophane'de. Kime sorsanız esasında? Gösterirler çünkü Bak, epey... En, en azından artık. <gülüyor> <gülüyor> evet. benim, benim önemsediğim... E, yapıtlardan biri hatta dördü diyelim e, Ender Öz kahramanın e, orası öykülerinden dört tanesi e, İnsan haklarının 20. yılı dedik e, darbeden beri de 31 yıl oldu e, bu süreç içerisinde e, çizgi romanın, karikatürün e, insan hakları konusundaki bilincin diri tutulmasında evet. unutturulmak istenenin unutturulmamasını sağlamak için çok çok büyük bir katkısı olduğunu ben düşünüyorum. Ee, Ender Öz Kahramanı'nın çizdiklerinin özellikle önemli olduğunu, çok etkileyici hikayeler olduğunu ve hiçbir zaman da e, olayları basitleştirmeden, hı hı. E, hiçbir taraf veya ayrıntıyı göz ardı etmeden diyelim, hı hı. E, hikayeleri bütün canlılığıyla yani çok çarpıcı bir canlılıkla aktardığını düşünüyorum. Biz dört tanesine yer verebildik ama evet. e, hepsi hepsi okumaya değer e, çizgi romanlar diyeceğim yani karikatürleri de var ama bu buradakiler çizgi roman e, evet. kategorisine birer hikaye çünkü bunlar. Evet. Yine yakınında Kemal Yükselgürses, <gülüyor> e, <Dan> Cemal Genç, <gülüyor> e, Cemil Cahit Yavuz, e, alt kat derya sayın metin üstünde <gülüyor> onların yapıtları. Aslında bu serginin oluşturulmasında bu arada e, şey de sorayım illa şey değil değil mi hepsi 2011 yılı içerisinde üretilmiş işler değil, değil. bu bir yandan da yani biz, bir arşiv çalışması gibi bir şey Biz aslında. Şöyle bir, şey, şöyle bir e, yöntem benimsedik e, serginin çalışma grubu olarak e, yeni işler olmasını özellikle istedik ve sanırım çoğu yeni işler Hı -hı. ama bir yandan da şöyle şeyler oldu. Hem sanatçılardan hem de bizim çalışma grubu içerisinde kendi aramızda konuşarak oluşturduğumuz bir e, işte şu sanatçının özellikle şu yapıtı olursa çok iyi olur. Çünkü bu serginin konusuyla doğrudan ilgili hmm. dediğimiz ve hani onu çağırdığımız yapıtlar oldu. Eğer tabii ki sanatçı katılırsa Çünkü hmm. büyük çoğunluğu 2011'de üretilmiş işler. Ee, sanırım %70 kadarı tahmin ediyorum. Böyle bir istatistik yapmadık ama evet. baka baka gördüğümde yani etrafındaki işlerin çoğunun bu sene yapılmış işler olduğunu görüyorum. Evet. Bir tanesinin üzerinde duruyoruz diyelim. Aynen. Ee, Ferhat Özgür'ün e, yapıtı e, idam anıları adlı. E, bunun için e, Ferhat e, mekana getirdiği kurşun kalemleri kırarak bir kısmını kendisi dağıttı. E, ikinci katının, deponun ikinci katının zeminini. Bir kısmını da burada e, bir kutunun içerisine bıraktı. Hı hı. E, şöyle bir yazıyla beraber. Yargıç olun, kutudan bir kalem alın, bir cinayet düşünün, kalem kırın, sonra kendinizi aklayın diye. <gülüyor> Şu anda kalem kalmamış durumda. Aynen. E, bu da önemli bir katkı oldu. Evet. Ee, en başından beri benim düşündüğüm, güzel olacağını düşündüğüm bir deyişte. Evet, bu, bu katın yerleri tamamen kırılmış kalemlerle kaplı. Şu anda görmeyenler için ayrıca söylemek lazım. Sonra kendinizi aklın kısmına takılmış vaziyetteyim. <gülüyor> o yüzden ne yaşadım ama... Evet. Sonra 19 Ocak kolektifinin Hafriyat Karaköy'de, Hafriyat Karaköy açıkken bir mekan enstalasyonu olarak e, tasarladığı e, Münferit adlı yapıtın e, video versiyonu burada gösteriliyor. E, Faili meçhullerin listesi. E, bu listenin tam olmadığını biliyoruz zaten. Arada bazı isimler yok. Fark evet, ettiysen. E, öldürüldüğü bilinen ama ismi bilinmeyen teşhis e, kişiler. Teşhis yani. edilemeyen kişiler. E, bu da hem Hafriyat Karaköy'ün e, zamanda yapılan Münferit işinin hem de buradaki sunumuyla önemli bir yapıt. Evet. Önemli bir belgesel çalışma, önemli bir yapıt aynı zamanda. İkisi birden bu serginin biraz da özelliği o. İkisini bir araya getirmesi. Evet. evet doğru. Yani belgesel özelliği de gerçekten çok baskın bir yandan da evet. Güncel yani sanat bu, kısmı da ayrıca düşündürücü. Yan binadaki depoda, üst kattaki ee, Selda Asal'ın e, Göçler Arşivi ile beraber e, yapıtında da gözü çarpan bir şey. Bütün yakılan köylerin e, fotoğrafları, videoları e, çok önemli bir yapıt. Aynı zamanda çok önemli bir belge. Evet. Yine e, daha önce karşı sanatta e, 50. E, yıl döneminde 6-7 Eylül'ün sergilenmiş. Fahri Çoker fotoğraflar fotoğraflarda var sergide. Hı. Hatırlayanlar olacaktır. Bunlar yumurtalar karşı, işte. evet, karşı sanat sergilendiklerinde mekan serginin açılışı ülkücüler tarafından basılmıştı ve gerekirse yine yaparız sloganlarıyla. Duvarlardan fotoğraflar indirilmiş, sokağa fırlatılmış, katılımcıların üstüne de yumurtalar atılmıştı. Hı. İnsan Hakları Vakfı'nın bir odası var. Onu da söylemekte fayda var zannedersem. Ee, seneler içerisinde vakfı ulaşmış çeşitli mektupların bir kısmı da hem duvarlarda teşhir edilmekte hem de fotokopi olarak da herkesin e, kullanımına mı diyeyim? Açık. Yani, e, şöyle düşündük. E, bu mektuplar e, yine çok önemli birer belge niteliğinde doğrudan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı Yazılmış ve çoğu son derece e, kişisellik dışı hapishanelerde yaşanan genel sorunları anlatan e, mektuplar bazıları. E, bunları sergiye gezenlerin alıp okumak isteyebilecekleri burada eğer vakitleri yetmiyorsa e, saklayabilecekleri paylaşabileceklerini düşündüğümüz için bu şekilde çoğaltıyor. Evet. Ne evet, lazım bu arada söylemizin sonuna geliyoruz. 20 dakika oldu. İnsan Hakları Vakfı'nın 20. yılı vesilesiyle açılmış olan Ateşin Düştüğü Yer sergisindeyiz. 4 ayrı mekanda e, depoda bu arada hem ek binasında hem bildiğimiz eski binasında sergileniyor. 131 sanatçı. 131 sanatçının bir de katalog işleri. yayınlanacak. Onu da evet. son bir not olarak belirteyim. Ee... İnelim. inelim. Katalog e... Sergi açıldıktan sonra serginin iç mekan fotoğraflarının çekilmesiyle beraber ve yazarların konuyla ilgili yazıların yazmasıyla beraber tamamlanıp hazırlanıyor. Katalog yazarları ne istersen sayayım. Aynı zamanda çalışma grubunda yer alan Erden Kosova, Fırat Arapoğlu, Mahmut Koyuncu ortak bir yazı yazacaklar e, sergideki yapıtlarla ilgili. Hı hı. E, onun dışında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yazısı var. E, Emre Zeytinoğlu yine serginin katılımcılarından biri. E, resminin de tam karşısında duruyoruz. E, onun bir yazısı olacak. Eren Keskin'in, Murat Çelikkan'ın, Nazan Üstündağ'ın. Necmiye Alpay'ın, Orhan Miroğlu'nun, e, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın, e, Şebnem İşigüzel'in, Tanıl Boran'ın, Ümit kıvancın Yıldırım Türker'in yazıları yer alıyor. Evet, bir kısmının işlerinde de zaten sergi içerisinde Sergi içerisinde görmek mümkün. Evet, yani ben serginin süresinin kısa olduğunu düşünmüştüm esasında. Bir buçuk ay gibi bir şey zannedersem, yanlış evet. bilmiyorsam. Ama bu katalog epey bir kalıcı hale getirecek içindeki yazıların da evet. yani merakla bekliyoruz diyebiliriz. İçine fotoğraf olması da ayrıca güzel. Bu evet. arada e, mekanının duvarlarındaki çeşitli nasıl söyleyeyim? Enformatif bir takım yerleştirmeler de İstanbul Protokolü nedir? İşte Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın tarihi. tarihi, nelerle uğraştı? Toplumsal travmaya dair kavramsal bir metin zannedersen İnfarda. üst <gülüyor> Evet, üst katta duruyor. E, eğer biraz mesele şu anda Zor duyulmuşsa buraya gelmenizi ve bu metinleri takip ederek sergiyi gezmenizi tavsiye ederiz. Eklemek istediğin Nazım? Yok yani katalog katalogta belki yayınlandığında evet. bir daha konuşuruz. Aynen. Evet Nazım Hükmet, Richard Dikbaş. Sağ ol bir kere daha. Ben <gülüyor> teşekkür ederim.